Merhaba Sayın Eşik Radyo dinleyicileri, İklim Kuşu Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu ve her hafta olduğu gibi haftanın iklim haberleriyle karşınızdayım. Yaşadığımız deprem felaketinin ikinci ayına gireli birkaç gün oldu fakat unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu felaketlerin bize öğrettiği çok şey var. İlk haberimizde deprem felaketi sonrası yapılaşma ile alakalı ona göz atalım istiyorum. Maraş merkezli 11 ilde etkili olan depremin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgelerinin yeniden inşası konusunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın olağanüstü tepkiler verdiği ve her türlü kurumsal denetimi itirazdan men ettiği 126 sayılı kararname çıkarttı. Kararnameye ait açıklama yapan ekoloji örgütleri kararnamenin iptalini istedi. Yaşanan deprem felaketinin iktidarın rant politikasından kaynaklandığını aktaran ekoloji örgütleri ülkemizin bir deprem bölgesinde yer aldığını biliyoruz. Ülkemizin her il ve ilçe merkezinin imar planlarının olduğunu ve bu imar planlarını yapılmadan önce planlanacak alanların yer bilimsel etüt programlarının hazırlanması gerektiğini biliyoruz. Ülkemizde inşaat ruhsatı alınarak yapılan her bir binanın oturduğu alanda inşaat öncesinde zemin ...ve temel etüdü yapılması gerektiğini biliyoruz. Tüm bu bildiklerimize rağmen... ...doğal aylarının afete, felakete dönüşmesi bilimsel, ekolojik ilkelere... ...toplumsal yarara göre değil, kar ve ranta göre davranılmasının sonucudur diye belirtti. Kararnameye dair maddeler, ekoloji örgütleri çıkarılan bu kararnamenin de aynı mantıkla hazırlandığını... ...yine bu anlayışla bölgede bir inşa programının hayata geçirilmesinin planlandığını dikkat çekerek... Plan doğrultusunda yaşananları şöyle sıraladı. Kentlerin inşası ile ilgili yetkiler tek bir elde merkezleştirilerek çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına veriliyor. Yürütülen işlemlere itiraz edilmeyecek. Sürece halk katılımı hiçbir şekilde sağlanamayacak. Yargısal denetim engellenecek. Yargı devre dışı bırakılacak. Kurum görüşleri detaylı analizler gibi planlama çalışmasına altlık olacak veriler olmaksızın yapılan her Yer seçimlerine, yeni afetlere, felaketlere zemin hazırlayacak. Deprem bölgesindeki tüm illerde orman ve mera alanları herhangi bir engelle karşılaşılmadan yapılaşmaya açılabilecek. Çoğunlukla tarım faaliyetleriyle geçinen yurttaşların geçim kaynağı olan doğal alanlarda betona boğulacak. Halkın dahil olmadığı üstten merkezi bir karar alma süreciyle üretilen tip proje bina yığınları üretilip bir kez daha yıkıma uğrayacak. Planlamayı devre dışı bırakan mülkiyet hakkına sınırlamalar getiren aleli acele kararlarla yaşam alanları doğal ve kültürel varlıkların telafisi mümkün olmayacak derecede tahribata uğrayacak. Mecliste grubu bulunan muhalefet partilerine çağrıda bulunan açıklamada anayasaya ve kanunlara aykırılıklar içeren bu kararnamenin iptal edilmesi için hızla anayasa mahkemesine taşıma çağrısında bulunuyoruz. Bu kadar hukuksuzluk, pervasızlık ve umursamazlığa karşı emek, ekoloji ve kent hakları için mücadele eden tüm demokratik örgütler, partiler Birleşik Mücadeleyi Büyütmelidir denilerek Birleşik Mücadele çağrısı yapıldı. Ülkemizde şu anda yaşanmakta olan başka bir doğa felaketine bakalım istiyorum. Ülkenin gündemi her ne kadar ağır olayla doluysa da bence öncelikle bu konulara e, sıra vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İklim krizi haberlerine sıra vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Küresel ısıtma kaynaklı yağışların düzensizleştirdiği Karadeniz bölgesinde meteorolojik güncel kuraklık haritasında risk arttı. Son 6 ayda birçok kent şiddetli kuraklıktan çok şiddetli kuraklık düzeyine geçti. Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ... Heylan Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Profesör Dr. Turgay Dindaroğlu kuraklık endekslerinde aşırı kurak bir dağılım bölge, bölgemizde görüyoruz. Yağışlar artsa da bitki ve toprak talep ettiği zaman suyla karşılaşamıyor. Bu durum bölge bitkisel üretimin kalitesinde birçok düşüşe meydan olacak dedi. Küresel ısınmanın etkileriyle Doğu Karadeniz bölgesinde son yıllarda yaşların azalıp düzensizleşmesi. Kuraklık tehlikesini de beraberinde getiriyor. Bölgede yağış rejimindeki değişkenlik nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Hı. Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel haritasında kuraklığın etkisi daha da belirgin hale geldi. Güncel kuraklık haritasında risk artarken son 6 ayda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta şiddetli kuraklıktan çok şiddetli kuraklık düzeyine geçiş oldu. Türkiye'nin en çok yağış alan ili konumundaki Rize ve çevre iller Gümüşhane ve Bayburt orta kuraklıktan olağanüstü kuraklığa geçerken Trabzon'un da şiddetli kuraklıktan çok şiddetli kuraklık seviyesine yükseldiği dikkat çekiyor. Bölgede kuraklığın en az etkili olduğu Artvin'de ise Kentin bazı bölümünde hafif bazı bölümünde orta kuraklık görülüyor. Uzmanlar meteorolojik yıllık yağış verilerine göre bölgede 2021 ve 2022 yılları arasındaki yağışlarda %8'lik artış yaşanmasına rağmen ani ve lokal yağışların toprağın ve bitkinin suya ihtiyacı olduğu dönemde yeterli miktarda düşmemesinin kuraklığa yol açtığına değiniyor. Tarımsal alanda vahşi sulama yönteminden vazgeçilmesinde öneren Profesör Doktor Turgay Dindaroğlu özellikle 3 aylık periyotlarda çok ciddi anlamda Karadeniz bölgesinde aşırı meteorolojik kuraklıkların olduğunu görüyoruz. Yine 6 aylık değerlendirmedeki haritaya baktığımızda yine aşırı kuraklığın %70'lerde olduğunu bölgesel bazda gözlemliyoruz. 9 aylık ve yıllık periyotta biraz daha düşüyor olsa da Kısa periyotlarda yüksek bir kuraklık olduğunu ifade edebiliriz. Bu anlamda toprağın zamansal olarak talep ettiği suyun zamanında bitkiyle buluşamadığı anlamına geliyor. Yağışlar artsa da bitki ve toprak talep ettiği zamanda suyla buluşamıyor. Bu durum bölge bitkisel üretimin verim ve kalitesinde çok ciddi düşüşler meydana getirecektir dedi. Buğday üretiminde Türkiye'de 4. sırada yer alan ve ülkenin önemli buğday üretim aranlarından biri olan Trakya'da da yağışların mevsim normallerinin çok altında olması nedeniyle çiftçilerde kuraklık endişesi başladı. Yağışların yetersizliği buğday etkili arazilerde tohumların çimlenmesini engellerken yüksek verim beklentisi de düştü. Nehirlerin ve barajların kuruma noktasına geldiği kırıklar eli Tekirdağ ve Edirne'de de çiftçilerin gözü yağmur bulutlarında. Tek umutlarının Mart ve Nisan aylarında beklenen yağışlar olduğunu söyleyen çiftçiler yağışlar gerçekleşmezse kullandıkları gübrenin buğdaya bir faydası olmayacağını belirtti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz son 90 yılın en sıcak ve kurak Şubat ayını geçirdik. Buğdayda şu an azotlu gübrenin kullanıldığı bir dönemdeyiz. Yeterli yağış düşmezse kullanılan gübrenin buğdaya bir faydası olmayacak ve buğdayın gelişimine bir katkı sunmayacak dedi. Çiftçilerin durumdan ötürü endişeli olduğunu söyleyen Edirneli çiftçi mümin Büyük köşklere Çiftçi kara kara düşünüyor. Yağmur yağacak diye çiftçi gübre attı ama yağış olmayınca öyle kaldı. Gözlerimiz yağmur bulutlarında. Kuraklık yaşanıyor dedi. Kırıklar eli ziraat odası başkanı Ekrem Şaylan Kuraklık devam ettiği sürece buğday ve arpa veriminde büyük bir sıkıntı yaşanabileceğini belirtirken barajlarımızın ikisi de gerçekten sıkıntılı. Özellikle Kayalı Barajı bundan sonraki süreçte ne olur bilmem ama 7-8 köyde mısır ekimi yapılamayacak gibi görünüyor ifadelerini kullandı. Stratejik ürün olarak değerlendirilen buğday ve arpa ürünlerinde sıkıntılar görülmeye başlandığını açıklayan Shailan şunları ekledi. Meteoroloji bakımından... Yağmur görünüyor ama her gün yağmur erteleniyor. Bu da çiftçinin moralini bozuyor. 4 ayda buğdayda sıkıntılı dönem yaşadık ve süreçte de hala devam ediyor. Yağışlar bu şekilde giderse, tarımsal kuraklık bu şekilde giderse önümüzdeki yıl süreç sıkıntılı ve zahmetli olabilir. Türkiye genelinde kuraklık baş göstermektedir. Bu da hem memleketimizi hem de gerçekten yalnızca çiftçilik yapan ve biz üreticileri sıkıntıya sevk etmektedir. Evet şimdi ise kısa bir müzik arasına Wise Blood'dan Something to Believe ile giriyoruz. Sonrasında tekrardan iklim haberleriyle burada olacağız. Kirlilik yüzyılın en büyük belalarından bir tanesi. Yeni yayınlanan okyanuslardaki plastikler hakkında çıkan bir rapora göz atalım istiyorum. Dünya okyanuslarını işgal eden plastik miktarı 2005'ten bu yana benzeri görülmemiş bir artış gösterdi. Ve daha fazla önlem alınmazsa okyanuslardaki plastik kirliliği 2040'a kadar neredeyse 3 katına çıkabilir. Plastik kirliliğini azaltmak için kampanyalar yürüten bir ABD kuruluşu olan Five Gyres Enstitüsü liderlerindeki Hakemli araştırmaya göre 2019 yılına kadar okyanuslarda tahminen 171 trilyon plastik parçacığı yüzüyordu. Yasal olarak bağlayıcı küresel politikalar getirilmezse denizlerdeki plastik kirliliği 2040 yılına kadar 2,6 kat artabilir. Çalışma 1979'dan 2019'a kadar olan dönemi kapsayan 6 büyük deniz bölgesindeki 11.777 okyanus istasyonunda yüzey seviyesindeki plastik kirliliği verilerine baktı. Fire Gyres Grup'un kurucusu Marcus Eriksson yaptığı açıklamada milenyumdan bu yana küresel okyanusda mikroplastiklerde üstel büyüme konusunda endişe verici bir eğilim bulduk dedi. Plastik kirliliği konusunda sorunu kaynağında durduran yasal olarak bağlayıcı güçlü bir Birleşmiş Milletler küresel iklim anlaşmasına ihtiyacımız var diye de ekledi. Mikroplastikler yalnızca suyu kirletmekle kalmayıp aynı zamanda plastiği yiyecek zanneden deniz hayvanlarının iç organlarına da zarar verecek okyanuslar için özellikle tehlikeli. Uzmanlar çalışmanın okyanuslardaki deniz plastik kirliliği seviyesinin hafife alınmadığını gösterdiğini söyledi. Kirliliğin azaltılmasına odaklanan Avustralyalı bir danışmanlık şirketi olan çevre bilimi çözümlerinde plastik uzmanı olan bilim insanı Paul Harvey bu yeni araştırmadaki rakamlar şaşırtıcı derecede olağanüstü ve neredeyse kavranmayacak kadar yüksek dedi. Birleşmiş Milletler önümüzdeki yılın sonuna kadar yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma hazırlanmak üzere Kasım ayında Uruguay'da plastik kirliliğiyle mücadele için anlaşma müzakerelerine başlandığını açıkladı. Çevre grubu olan Greenpeace küresel bir güçlü anlaşma olmadan plastik üretiminin önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde iki katına ve 2050 yılına kadar 3 katına çıkabileceğini de söyledi. Pazar günü ise dünyanın açık denizlerdeki çeşitliğin korunmasına yardımcı olmak için uluslararası anlaşmaya varıldı. 2030 yılına kadar denizlerin %30'unu koruma altına almaya hedefleyen açık deniz anlaşması deniz doğasını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlıyor. Müzakereler finansman ve balıkçılık hakları konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle yıllarca ertelenmişti. Okyanusların korunmasına yönelik son uluslararası anlaşma Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi olarak bundan. 40 sene önce 1982 yılında imzalanmıştı. Yine plastiklerle bağlantılı paylaşmak istediğim gündemden bir haber daha var. Sırada İngiltere ve Avustralyalı bilim insanları Lord Howe adasında yaşanan deniz kuşlarında plastik yatılmasından kaynaklanan daha önce bilinmeyen bir hastalığı keşfetti. Buna göre yeni sınıflanan ve plastikoz olarak adlandırılan hastalığı, plastiğin yumuşak dokuyu tekrar tekrar zedelemesi ve canlının midesinde geniş yara dokusu oluşmasına yol açması neden oluyor. Etkilenen yumuşak doku sağlıklı doku gibi çalışmıyor organ yapısını ve işlevini etkiliyor. Daha önce laboratuvar ortamında yapılan deneylerde plastiğin bu tür bir hastalığa neden olabileceği öngörülmüş ancak doğada örneğine hiç rastlanmamıştı. Keşif Adrift Lab'e üye küresel bir ekibin parçası olarak Birleşik Krallık Doğa Tarihi Müzesi ve Avustralya kurumlarından bilim insanlarından oluşan disiplinler arası bir ekip tarafından yapıldı. Adrift Lab araştırmacısı Hayley Charlton Howard bunun insanlar da dahil olmak üzere tüm canlı türlerinde plastik yutulması ile ilgili endişeleri arttırdığını söyledi. Yeni Güney Galler'deki Lord Howe adasında yaşanan yelkovan kuşları... Düzenli olarak plastikler tüketiyor ve bilim insanları bunun henüz yumurtadan çıkma aşamasında başladığını düşünüyor. Plastikler kalamar gibi esas olarak okyanustan gıda alımı sırasında yutuluyor. Charlton Howard şunları da söylüyor. Kumsalda bir plastik parçası düşünün. Oldukça keskin ve kırılgandır. Bunun sürekli olarak midenin yumuşak hassas dokusuna tekrar tekrar girdiğini hayal edin. Bu durumun midede çok fazla yaralanmaya neden olacağını biliyoruz. Yutulan plastikler sindirim bezlerinde de hasar meydana gelebilir ve deniz kuşlarının besinleri sindirme ve emme kabiliyetini sınırlayabilir. Ekip 10 yıllık araştırmaları sonucunda son yıllarda sıkça gözlemledikleri yumuşak dokuda yara olaylarında ani bir artış olduğunu da aktardı. Charlton Howard fibroz doku kalınlaşması ve yara izi olan ponza taşı gibi doğal olarak oluşan aşındırıcı kalıntıların tüketimi arasında önemli bir bağlantı bulunmadığını söyledi. Tarihi boyunca kuşların kayaları yediğine dair kanıtları olsaydı muhtemelen farklı kuş türlerinde bu kadar tekrarlayan ve önemli bir sonuç ortaya çıkmazdı. Bu plastik parçaların insan sağlığına ne yaptığına dair çok az fikrimiz var diyen yani Charlton Howard bu kuşların insanların yuttuğu küçük mikroplastikleri kıyasla yüksek miktarda büyük plastik parçaları yuttuğunu belirterek insanlarda plastikozun genel durumunu göremeyebiliriz ancak dokularımızda lokal yaralanmalar, iltihaplanma ve yara dokusu oluşma vakalarını ortaya çıkarabilir dedi. Plastik yediği bilinen, bilinen fazla deniz türü bulunuyor. Araştırmayı yapan uzmanlar plastik kirliliğinin bir kriz haline dönüştüğünü ve konuyla ilgili daha fazla araştırma yaparak insanları ve hükümetleri farkındalık ve eyleme geçmek için zorlamak istediklerini belirtiyor. Evet Sayın Açık dinleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Haftaya umarım daha güzel haberlerle birlikte olmak üzere diyorum. Ve bu hafta Türkiye'de iklim protestolarının başladığı ilk hafta olması sebebiyle programı kapatırken çalacağım şarkı Banu Kanıbelli ve Friday's for Future Turkey'den Earth is my home, it's calling. Ben Atla Sarrafoğlu. Haftaya tekrar saat 14'te İklim kuşu Konuşuyor programında görüşmek üzere.